Boş. Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2021 yılı Mayıs ayı yağış ve sıcaklık raporlarını yayınladı. Standart Yağış indeksi ve Normalin Yüzdesi metoduna göre ölçülerde yağışların azaldığı, sıcaklıklarında arttığı raporlandı. 2021 yılı Mayıs ayı alansal yağış raporunda Türkiye geneli Mayıs ayı yağışı 21.6 mm ölçüldü. Normali ise 1981 ve 2010 arası 30 yıllık verilere göre 49,3 mm. Geçen 2020 yılı Mayıs ayında 63,2 mm'ydi yağışlar. Yani normale göre %56, geçen yıla göre ise %66 azalma var. Yarıdan az. Türkiye genelinde sahil kesimler normalin üstünde yağışlar alırken diğer bölgelerin tamamının Normallerin altında olduğu görüldü. Özellikle Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış azlığı %80'lerin üzerine çıktı. Türkiye'nin geçen yıl olduğu gibi bu yılın hem geçen aylarda hem de Mayıs ayına ilişkin kuraklık haritalarında olağanüstü kurak, çok şiddetli kurak, şiddetli kurak olarak gösterilen bölgelerin yoğunluğu dikkat çekiyor. Normalin yüzdesi metoduna göre haritada Marmara'nın bir bölümü Batı ve Orta Karadeniz'de Iğdır civarları hariç her yer şiddetli kurak. Raporda Mayıs ayında 40 merkezde yeni aşırı sıcaklıkların yani maksimum ve minimumun gerçekleştiği belirtildi. Bundan bahsetmiştik 2050'ye doğru giderken aşırı hava olayları gitgide artacak. Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'de yayılım gösteren Karibdis longicolis türünde bir istilacı yengeç var. Bunun popülasyonu küresel ısınma ve vatozların bilinçsizliği ve aşırı avlanması nedeniyle hızla artıyor. Adana ve Mersin'de yayılımını izleyen Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Doktor Seyit Ali Kalamhan. İstilacı yengeçlerin mavi yengeç ekosistemini tehdit ettiğini söyledi. İlk zamanlarda ekosistemi tehdit etmeyen bu türün küresel ısınma ve bilinçsizce avlanan vatozlar nedeniyle son zamanlarda çok fazla artış gösterdiğini ve diğer türler için tehlike yaratır hale geldiğini söylüyor Doktor Seyit Ali Kamanlı. İstilacı yengeçlerin çok hızlı ürediğini ve diğer türleri baskı altında tuttuğunu söylemiş. Doktor Kamanlı Deha'ya verdiği demeçte işte, küresel ısınmanın bu denli etkili olmadığı zamanlarda vatozlar ve bu yengeçleri tüketiyor, popülasyonunu kontrol altına alıyor. Ancak vatozlar da bilinçsiz avcılık, aşırı avcılık nedeniyle azalınca kontrolden çıkıyor. Bu yengeçler ekonomik değere sahip balıkların, yumurtalarını, sucul bitkileri, alpleri ve diğer canlı gruplarını yiyerek biyolojik çeşitliliği de azaltıyor. Bir diğer tehlikesi de ülkemizde ekonomik değeri bulunan mavi yengeç türlerinin ekosistemine müdahale ediyor. Akdeniz kıyılarında mavi yengeç nüfusunu azaltabileceğini düşünüyoruz demiş Doktor Seyit Ali Kamanlı. Yeni yayınlanan bir araştırmaya göre dünya genelinde iklim davalarında hukukçular son yıllarda iklim değişikliğine dair en güncel verileri kullanmadığı için daha az tazminat kazanabildi. Araştırmacılar bilimdeki yeni bulguların belli iklim olaylarını karbon salımındaki artışla ilişkilendirdiğini ve bu yüzden gelecekteki davaların seyrinin farklı olabileceğini belirtti. Bugüne kadar dünya çapında iklimle ilişkili 1500 dava açıldı. Bunlardan bazılarında davacılar tazminat kazanmayı başardı. Mayıs sonunda Hollanda'da Şer'in kaybettiği dava bunlardan biriydi mahkeme Şer'in. 2030'a kadar karbondioksit salımını 2019'a kıyasla %45 asaltması gerektiğine hükmetti. Bu tür davaların yanı sıra insanların eylemleri sonucu gerçekleşen iklim değişikliği nedeniyle uğradıkları zarara dair tazminat alanları da var. BBC'nin haberine göre 14 farklı yargı sisteminde açılan 73 davayı inceleyen araştırmada hukukçuların 20 yıldır iklim değişikliği, aşırı hava olayları ve insanların enerji üretimiyle ulaşım gibi eylemlerinden kaynaklanan karbon salımı arasındaki ilişkiyi kanıtlamaya çalıştığı fakat bunu yaparken güncel veriler ve bilimsel araştırmalardan faydalanmayı başaramadığı aktarıldı. Nature'da yayınlanan makalenin yazarları, davalarda avukatların bu tür belgeleri mahkemeye sunması durumunda başarı şanslarının artacağı görüşünde. Araştırmanın başyazarı Oxford Üniversitesi'nden doktor öğrencisi Rupert Stewart Smith, Bu kanıtlar kullanılırsa başarı ihtimali artar. Tazminat alındığını gören daha fazla grup da dava açma yoluna gider ifadelerini kullandı. Bu da tabii ki daha sistemik bir değişikliğe neden olabilir. Bilimin faydaları. İklim koruma hareketi, yok oluş isyanı. Dün Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da iklim değişikliğini ciddiye almamakla eleştirdikleri bazı basın kuruluşlarını gübreli eylemleriyle hedef aldı. Örgüt üyeleri Londra'nın Kensington bölgesinde Daily Mail ve Mail on Sunday gazetelerinin yanı sıra Independent ve Evening Standard'ında ofislerinin bulunduğu Northcliffe House binası önüne 7 ton at gübresi döktü. Yok oluş isyanı, iklim kriziyle ilgili gerçekleri kamuoyundan gizlediği için Daily Mail'in özellikle hedef alındığını belirtti. Grup yayınladığı açıklamada Birleşik Krallık'ta medyanın %68'ine sahip milyarderlere mesaj göndermeyi amaçladığını ve kar uğruna gerçeklerin gizlenmesine yol açan medyadaki çürümenin sona erdirilmesini talep ettiğini kaydetti. Basının gücü az sayıda kişinin ellerinde olunca işleyen bir demokrasiye sahip olmuyoruz. Bu ciddi bir sorun ve zamanımız daralıyor. Basın hükümeti sorumlu tutmuyor dedi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.